Kur'an-ı Kerim'de müşriklerin e, ağzından hikaye edilen bir durum var. Bu da çok istismar edilen ayetlerden birisi. En'am suresinin 148. ayetinde buyurulur ki سَيَقُولُ الَّذ۪ينَ ''Şirk koşanlar'' diyecekler ki لَوْشَاَ Allahu مَا اَشْرَكْنَا'' Allah dilese biz şirk koşmazdık. وَلَا اَبَاؤُنَا Babalarımız da şirk koşmazdı. وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ Herhangi bir şeyi de Allah'ın rızasına, hükümlerine muhalif olarak herhangi bir şeyi de haram kılmazdık. Yani biz bunları yapıyorsak Allah dilediği için yapıyoruz. Diyor müşrikler. Böyle diyecekler. كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ kablihim, Onlardan öncekiler de böyle yalan söylediler. Hatta ذَاقُوا بَأْسَنَا Derken azabımızı battılar. Kul onlara de ki ey habibim. Hel endekum min ilmin fetukhrujuhu lana? Yanınızda bir ilim mi var? Varsa onu bize çıkarın. Intettebi'una illa zanne Onlar ancak zannla tabi oluyor. Ve in entum siz ancak zannla tabi oluyorsunuz. Ve in entum illa tehrusun. Siz ancak yalan atıyorsunuz. Asılsız, esassız şeyler söylüyorsunuz. benzer bir ayet Nahl Suresinin 35 ayeti yok kalellediğine eşreku şirk koşanlar dediler ki bu ileriki bir, bir evvelki ayette diyecekler ki buyurulmuştu Burada da o şeyin tahakkuk ettiğini bildiriyor Cenab-ı Hak ve kalellediğine eşreku şirk koşanlar dediler kilevşe Allahu muhabmmed namindu nihin şeyin Allah dilese biz onu bırakıp da başka bir şeye kulluk etmezdik Nahnu veuna biz de babalarımızda böyle yapmazdık. böyle حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ şeyin شَيْءٍ Cenab-ı Hakk'ın haram kıldıklarını bırakıp da onun iradesinin rağmına başka bir şeyi haram kılmazdık. كَذَلْكَ فَعَلَلَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Onlardan öncekiler de böyle yaptılar. فَهَلْ عَلَى الرُّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Peygamberlere düşen apaçık tebliğden başka bir şey midir? Bu ayetlere dayanarak ee, müşriklerin şirk koşmasının Allah Teala'nın dilemesi dışında cereyan ettiğini söylemeye çalışanlar var. Biz diyoruz ki her şey Cenab-ı Hakk'ın dilemesiyle oluyor. Müşrikin şirki de onun dilemesiyle oluyor. Kafirin küfrü de onun dilemesiyle oluyor. O zaman acaba ayeti kerimeler arasında bir tenakuz mu var haşa? Çünkü Enam ayetinde Cenab-ı Hak كَدَلِكَ كَدَّبَ اللَّذ۪ينَ min قَبْلِهِمْ buyurdu. Onlardan öncekiler de bu şekilde yalan söylediler buyurdu. Demek ki ayetin öncesinde müşriklerin söylediği şey yalan. Bakara 253 tilker rusulü faddalna ba'duhum ala ba'd. Bunlar resullerdir, elçilerdir. Biz onların bir kısmını diğerlerinden üstün kıldık. minhum men Allah aralarında Allah'ın kelam edip konuştukları var. ve refâ derecetin onları derece derece yükseltmiş. Bir kısmını bir kısmına üstün kılmış. Ve a'teyna İsa ibn Meryem Meryem oğlu İsa'ya beyinat verdik. Apaçık belgeler verdik. Ve eyyednâhu birûhîl-kudus Ve onu Ruhul Kudüs'le teyit ettik, destekledik. Ve levşâallâhu mâktetelel-lezîne min ba'dihim. Eğer Allah dileseydi o peygamberlerden sonrakiler birbirlerini öldürmezlerdi. Demek ki Allah diledi ki onlar birbirlerini öldürdüler. Min ba'di mâ humul beyyinât Kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra birbirleriyle savaşıp birbirlerini öldürmezlerdi. Velâkin <gülüyor> ihtalafû Ancak ihtilaf ettiler. Feminhum men âmene ve minhum men kafar Aralarında iman eden de var, küfre düşen de var. Ve <gülüyor> lev Allah dilese onlar savaşmazdı. Allah yef'alu ma yurid. Fakat Allah dilediğini yapar. Demek ki onların karşı karşıya gelip birbirleriyle savaşmalarını Allah istedi. Allah murad etti, onlar da savaştılar. En'am 106 107. Ittabi' ma uhiya ileyke rabbik. Rabbinden sana vah yoluna nana uy. La ilaha illa hu. ondan başka ilah yok ve harid anil be müşriklerden yüz çevir. Velav şe Allahu ma eşreku. Allah dileseydi onlara şirk koşmazdı. V ma cealnake aleyhim hafiza. Biz seni onlar üzerine bir koruyucu gözetleyici kılmadık. Ve nihayet En'am suresinin 137. ayeti. Ve kedelke zeyyen el katirin minel müşrikina katle evladihim. Şureka uhum. Aynı şekilde onların şirk koştukları müşriklere çocuklarını öldürmeyi süslü gösterdi, sevimli gösterdi. Liyurduhum vel yelbisu aleyhim dinahum. Onları dinlerini onlara karışık göstermek ve onları gerçekten saptırmak, yüz çevirtmek için. Velav sha Allahu ma faaluhu. Eğer Allah dilese onlar böyle yapmazdı yani böyle yapmamalarını dilese onlar böyle yapmazdı. Fezerhum ve ma o sen o halde onları da iftiralarını da bırak. Evet demek ki insanların fiillerini şirk olsun, iman olsun, küfür olsun, hidayet olsun, dalalet olsun insanların fiillerini, tamamen insan kaynaklı, tamamen insan iradesinin tercihinin ürünü olarak görmek doğru değil. İnsan ne yaparsa yapsın, Cenab-ı Hakk'ın dilemesi sınırları içerisinde yapıyor. Cenab-ı Hakk'ın iradesinin sınırları içerisinde yapıyor. Cenab-ı Hak dilese, müşrikler şirk koşmazdı. Cenab-ı Hak dilese, kafirler çocuklarını öldürmezdi. Cenab-ı Hak dilese, eee insanlar küfürde kalmazdı. Allah'ın iradesinin rağmen bir takım hükümler ortaya koyamazlardı. O zaman en başta okuduğumuz En'am ayetinde müşriklerin yalanlanması ne anlama geliyor? Değil mi? Problem burada. Müşrikler bu ayette bir daha hatırlayalım onu. Seyequlu'llezine eşrekuleu şa Allahu ma eşrekna ve la abavna şirk koşanlar diyecekler ki Allah dileseydi biz de babalarımızda şirk koşmazdık. Ve la harramna min şey'in hiçbir şeyi de haram kılmazdık Cenab-ı Hakk'ın haram kıldıklarına aykırı olarak. Kezal ki kezzebellezine min qablhim onlardan öncekiler de böyle yalan söylediler. Demek ki bu yalan. Peki son okuduğumuz ayeti kerimelerde müşriklerin bu söylediklerini teyit eden bir muhteva var. Bunu nasıl izah etmemiz lazım? Burada müşrikler Cenab-ı Hakk'ın kendi yaptıkları fiillere şirke, çocuk öldürmelerine veya Allah'ın iradesi dışında bir şeyleri haram helal kılmalarına Cenab-ı Hakk'ın rızası olduğunu iddia ediyorlar. Onların yalan söylemeleri yalanları bu noktada tahakkuk ediyor Allah'ın dilemesiyle sınırlı değil aynı zamanda bundan razı olduğunu ima ediyorlar. Yani Allah dilemese biz bunu yapmazdık derken Allah bizim bu fiillerimizden razı olmasa biz bunu yapmazdık demek istiyorlar. Hoşnutluk ifade ediyor. Müşrikler yaptıkları işten Allah'ın razı olduğunu iddia ediyorlar. Buradaki meşiyetten kasıt Cenab-ı Hakk'ın rızasıdır. Cenab Hak bunu yalanlıyor. Yani onlar şirklerinden, Cenab Hakk'ın rızası hilafına, hükümleri hilafına haram helal kılmalarından Cenab Hakk'ın razı olmasını olduğunu iddia ettiler. Cenab Hak bunu yalanladı. Yoksa evet onların şirkleri de haram kılmaları da Cenab Hakk'ın dilemesiyle oluyor. Çünkü daha sonraki ayet-i kerimeler bunu bu şekilde dikkatimize sunuyor.